Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi Ve man sar ala nehcihi Ve man ittabahu biyahsani illa yevmildin Rabbi şirahli sadri Ve yasirli emri ve hlalukta temin Lysani yefkahu kabli Amma abad 60. sorudan kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Ozan abi sen oku inşallah 60. soruyu Soru atmış. Sünnetten zatî sıfatlara neler örnek verilebilir? Zatî sıfatlar, isimler değil. Yani Allah'ın zatına dereyet eden sıfatlar. Bunlar nelerdir? Bunların önce Kur'an'dan delillerini zikretmişti bize, geçen haftaki son derste. Bu hafta sünnetten delillerine devam edeceğiz. Evet. Cevap. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şu buyrukları örnek olarak verilebilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, onun hicabı nurdur. Onu açacak olsa yüzünün parıltıları yarattıklarından yüzünün ulaştığı her bir şeyi mutlaka yakardı. Yani burada istilal ettiği yer neresi? Allah'ın zatı sıfatı olarak ne burada zikrediliyor? Yüz. Artı bir de hicap var. Allah'ın örtüsü var. O örtüyü Allahu Teala kaldırsa bütün mahlukat yanarlar onun nurunda. Şimdi bununla alakalı birçok sünnette varid olan haber var. Sahih senetli haberler. Allah subhanahu wa cennette, ahirette mümin kullarına cuma günleri görünecek, kendini gösterecek. Tabi kendini gösterecek ama eğer Allah o hicabı kaldırmış olsaydı, eğer şeye, e, cennet ehline ölüm, e, bir daha ölmeyecekleri yazılmamış olması nedeniyle, yanmayacaklar. Ama eğer böyle bir söz olmamış olsaydı cennet ehlin hepsi yanarak öleceklerdi Allah'ı gördüklerinde. Ama Allah onlara ebediyen ölümsüzlüğü vaadetti ve onu verdiği için Allah'ın dilemesiyle yanmadan duracaklardır. Daha bunlar hep dediğimiz gibi Esma Sıfat Tevhidi'nin başladığımız haftadan beri ne diyoruz? Keyfiyet konuşmuyoruz, nasıllık konuşmuyoruz. Allah dilediği gibi kendini gösterir. Dilediği gibi de Nasıl irade ediyorsa kullar yanmadan O'na bakabilirler. Aksi takdirde Allah Hicabını kaldırmış olsaydı bütün mahlukat O'nun nuruyla yanardı. O kadar Rabbimiz nur sahibidir. O yüzden rüyada alimler demişler Allah görülür mü meselesini tartışırken insan demişler rüyada nur görebilir. Bu Allah'ı görmesi midir? Yani bir grup buna küfür demiş. Bir grup buna caizdir demiş. Allah en doğrusunu bilendir. Ama bu mesele e, ilimsizce konuşmak olur. Çünkü bunun hakkında tek bir açık bir nas yoktur ki Allah rüyada görülür şeklinde bir ibare bulunan. O neden nedir ki sahih görüş Allah'ın rüyada görülmeyeceğidir. Zaten İmam Berbahari'nin Şerhi Sünnesini hatırlarsanız orada ne diyordu? Kim dünyada Rabbini gördüğünü söylerse Rabbine küfretmiştir, kafir olmuştur diyordu. O yüzden Allah dünyada görülmez. Devam. Allah'ın tamam. sağı dop doludur. Gece gündüz durmadan harcar. Düşünün ki gökleri ve yeri yarattığından beri harcamaktadır. Bu dahi onun sağında bulunanları eksiltmemiştir. Arşı da su üzerindedir. Diğer elinde ise fez yahut kavz vardır. Yükseltir ve alçaltır. Evet, burada da zatî sıfatlarından ne var? Allah Teâlâ'nın eli var. Biz sahih hadisi daha önce nakletmiştik. Ne diyordu hadiste? Allah'ın iki eli vardır. İkisi de sağdır. Ak, e, o işte akılcılar, maturidiler, eşyarlar hep teviller getiriyordu değil mi? İşte elden kasıt, kudrettir falan. Hani iki eli vardır, ikisi sadır hadisini nasıl tevil ediyorlar merak ediyorum. Yani buna dair ben ilim kitaplarında bugüne kadar bir şey rastlamadım. Vardır muhakkak ama. Hani ben bugüne kadar görmedim. İşin açıkçası merak ediyorum nasıl tevhil etmişler. Çünkü kudret deseler ikisi de sağ, ikisi de el. Yani nasıl izah, izah edecekler? Hadi diğer nasları izah ettiler. Kesinlikle bunu izah etmekten aciz kalacaklardır. Ee, hadisin devamında ne diyor? Gece gündüz durmadan harcar. Bakın e, öyle bir şey ki Nebi Sassam başka bir de diyor ki Allah mahlukatı yarattığı günden beri onlara vermekte. Yani Allah mülkünden onlara veriyor. Rızık her türlü çeşitli rızıklar ve faydalar. Ama bugüne kadar yaptığı bütün harcamalara rağmen zerre miskal hiçbir şey diyor ayrılmamış azalmamıştır Allah'ın mülkünden şimdi zerre o günkü Arapların yanında bugünkü maddenin en küçük yapı birimi atomu çekirdeği mi o gün zerre atomu çekirdeği yani bilinen en küçük madde birimi zerre yarın bir teknoloji o, o günkü teknolojiye göre çek atomu çekirdeği falan var bilinmiyor maddenin en küçük yapı birimi zerre diyorlar işin içinden çıkıyorlardı. Şimdi bilim adamları biraz da teknolojiyi geliştirmişler, işte bir çekirdek var, etrafında elektronlar, nöronlar, şunlar, bunlar var. Hani adamlar bu kadar şey yapmışlar, artık tafsilat edilmişler. Yarın bir teknoloji gelse, o atomun çekirdeği de parçalandı ispat edilse, daha da ileri bir bilgiye ulaşılsa, o zerre olur Arapların katında. Düşünün, Allah mahlukatı yarattığından beri o kadar harcıyor ama malından zerre miskal hiçbir şey azalmıyor yani. O yüzden bunlar aklın idrak edebileceği şeyler değil yani. Allah'ın mülkü böyle sonsuzdur, ilmi böyle sonsuzdur, kendisi öyle sonsuzdur, misli ve benzeri yoktur. Sonra devamında ne demişti? Arşı da su üzerindedir. Bunlarla alakalı hadisler iki soru sonra çok daha tafsilatlı getireceğiz. Çünkü sahabenin arş noktasındaki inancına değineceğiz. Sahabeden kimler arşa nasıl iman etmişler on nakilleri getireceğiz. İnşallah orada izah eder açıklarız. Devam. Deccal'in söz konusu edildiği hadiste de şöyle buyurmuştu: Şüphesiz sizin için Allah bilinmez değildir. Şüphesiz Allah'ın bir gözü kör değildir diyerek eliyle gözünü işaret buyurdu. Evet Allah kör değildir çünkü Allah'ın görme sıfatı da vardır. İmam Eşhari makalatül İslamin ve İhtilafil adlı kitabında işte namaz kılanların ve İslamilerin ihtilafları diye yazdığı bir kitap var. Orada işte bahsetmiştim belki geçen hafta işte Altı tane temel sapık fırkanın işte harici, ile mürciye, cehmiye her birinin e, kollarını, her bir kolun hangi itikatta olduğunu naklediyor o kitapta. Ehli hadisi anlatırken orada diyor ki genel olarak ehli hadisin özet olarak itikadı şudur ki Allah samettir, tektir, ortağı yoktur, eşi ve benzeri misli yoktur, mülkünde ona ortak olan yoktur. Allah'ın iki eli vardır, bile keyfin diyor, keyfiyetsiz. ...ve ayeti getiriyor... ...Bel yedâhu mefsûteten... ...iki eli açıktır diyor İmam Eş'ari... ...sonra devam ediyor... ...devamında da diyor ki... E, ...Allah'ın gözü vardır... ...bile keyfin... ...keyfiyetsiz... ...devamında da bu Taha suresindeki ayeti getiriyor... ...gözümüzün önünde Musa Aleyhisselam'la... ...işte biz seni gözümüzün önünde yetiştirdik... ...ayeti var ya... ...o ayeti delil getirerekten diyor ki... ...keyfiyetsiz bir şekilde Allah'ın gözü de vardır... Allah yarattığı hiçbir şeye benzemez. Kim Allah'ı yarattıklarına benzetirse kafirdir. Ona kafir demeyende kafirdir. Ama bunlar şeriatın bize ispat ettikleri şeyler oldukları için biz de Allah'ı tasdik etmek için, imanımızı kurtarmak için bunlar tasdik edip keyfiyetini ve nasıllığını alimlerin Rabbine havale etmemiz gerekmektedir. O yüzden diyor Deccal Rabbiniz değildir. O tek gözlüdür diyor. Yani hani burada Allah'ın gözü olduğuna zaten bir işaret var. Yani orada bak bir keyfiyetten peygamber hani diyor ki deccanın gözü tektir. O tek gözü sahibidir. Allah tek gözü değildir diyor. Ama bu iki gözlüdür manası çıkmaz buradan. Bilmiyoruz yani. Veya şöyle göz böyle göz bilmiyoruz yani. Allah göz sahibidir. Keyfiyetsiz. Yarattığı hiçbir şeye benzemez. Onun misli ve dengi yoktur. Ama hadisler bunu ispat ettiği için biz de bunu ispat etmek zorundayız. Allah subhanahu aleyhi ayetlerde de kendini böyle vasıflandırmıştır. Devam. İstihara hadisinde de şöyle buyurmaktadır. Allah'ım ilminle senden hay hayrı istiyorum. Kudretinle muktedir olmayı dilerim. Pek büyük fazlandan senden dilerim. Çünkü şüphesiz sen güç yetirensin. Bense güç yetiremem. Sen bilirsin, ben bilemem. Sen bütün gayipleri bilensin. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu buyrukları da buna örnektir. Şüphesiz sizler ne sağır birisine ne de gayet birisine dua ediyorsunuz. Sizler Semih, Basir garip bir zata dua ediyorsunuz. Şimdi bunun söylediği bir yer var. Hadisin tabii ki söylenme sebebi var. İşte Peygamber sallallahu İslam ordusuyla sefere giderken İslam ordusu biliyorsunuz e, hareket ettiği zaman yokuş çıkıyorken tekbir getirirlermiş. E, yokuş aşağı iniyorken Allah'ı tenzih ederek Subhanallah derlermiş. E, bu peygamberin öğrettiği bir şeydi. Sahabe Allah'ı zikrederken biraz sesini yükseltiyorlar. Yani çok böyle yüksek sesten Allah zikretmeye başlayınca Peygamber Efendimiz bunu söylüyor. Siz hani sesinizi çok yükseltmenize gerek yok. Yaptığınız zikri Allah duyar. Subhanu ve Teala. Çünkü o Semidir. Çünkü o Basirdir. O Kariptir yani yakındır. Basir her şeyi gören, karip yakın olan demekti. Resulullah Aleyhissalatu vesselam bu yüzden bunu söylemişti. Bu hadiste de Allah Subhanu ve Teala'nın işitmesi, görmesi gibi sıfatları mevcuttur. Evet. Yine Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i Vesâllâm şöyle buyurmuştur: Yüce Allah bir emri vahy etmeyi murad ettiği vakit vahiy ile konuşur. Yani burada Allah'ın kelam sıfatına işaret var. Allah konuşandır. Konuşmayan bir ilah olmaz zaten. Haşa'yan ilahlığın gereğidir konuşmak. Çünkü kullarını yarattıklarını doğru yola irşad edecektir. Hidayeti onlara gösterecektir. Bunun için onlara bir şeyler emredip yasaklaması gerekir. Öyle değil mi? O yüzden ilahta konuşmak olmazsa olmazdır. İbrahim Aleyhisselam kavmiyle hüccet mücadelesine girdiği zaman siz işitmeyen, görmeyen, konuşmayan bunlara mı ibadet ediyorsunuz diye kavmine taçıpta bulunuyor. Neden böyle bir taçıpta bulunuyor? Bu bahsettiğimiz sebepten dolayı. Ee, ve hadiste söylediği işte Allah konuşmak istediği zaman vahiy ile konuşur. O yüzden Kur'an Allah'ın kelamıdır. Yani Allah'ın vahiyidir. Normalde Peygamber sasının Allah'tan aldığı vahiy Kur'an'la kısıtlı değildir. Kur'an'ın haricinde de Cebrail Aleyhisselam bazı meseleleri gelip ona vahiy bildiriyordu. Allah ona gene vahiy haber gönderiyordu. Keyfetin nasıllığını gene bilmiyoruz. Gene burayı konuşmuyoruz. Allah'ın doğrusunu bilendir. Ama Rahman bir şeyi vahyetmek istediği zaman Resulullah ifade ettiği gibi göğü şöyle bir hal kaplar. Gökte Allah vahy edeceği zaman, vahiy indireceği zaman Peygamberine göğü bir korku ve titreme kaplar. O sırada o korkuda bütün gök ehli bayılıp düşerler. Kafasını ilk kaldıran Cebrail aleyhisselam olur. Diğer varlıklar kafalarını daha sonra kaldırır ve sorarlar. Derler ki Rabbimiz ne buyurdu? Derler ki Rabbimiz hakkı buyurdu der Cebrail aleyhisselam. Ve sonra vahyi alır peygambere ulaştırır. Ve Resulullah aleyhisselam diyor ki bu vahyi sırasında diyor gökte bir ses yankılanır. O ses diyor demirden halkaların olduğu bir zincir düşünün. Onu düz taş bir zeminde çektiğinizde nasıl bir insanın kulağını böyle şey yapan bir ses gelir. Böyle çıldırtacak derecede. Hani gökte gök ehlinin bayılmasının sebebi böyle bir ses yani. Ama Allah subhanahu teala dediğimiz gibi keyfiyetsiz, yarattığı hiçbir şeye benzemeden kendine has bir şekilde konuşur. Gökteki yansıması bu şekildedir. Gök ehli bunun nedeniyle bayılır düşerler. Allah vahyini Peygamberine Cebrail Aleyhisselam aracılığıyla ulaştırır, evet. Bas! Ölümden sonra dirilişin söz konusu edildiği hadiste de şöyle buyurmaktadır. Yüce Allah şöyle buyuracak, Ey Adem! Adem'de emret, buyur diyecek. Bunu niye getirdi? Yine konuşmaya getiriyor. Çünkü Allah Adem'e hitap ediyor. Yani kıyamet günü Adem bizim gibi babamız zaten, Adem Aleyhisselam, bizim gibi bir beşer, bizim gibi bir mahluk, öyle değil mi? Mahluk yani. E, mahluk halakin yaratanın sesini işitiyor. Nasıl işitiyor? Konuşmasını işitiyor daha doğrusu. Nasıl işitiyor bilmiyoruz. Allah subhanahu ve teala her şeye kadirdir. Nasıl ki kendini kullarına gösterdiğinde e, normalde yanmaları gerekirken, kendi faida arada şey en ay ile hukum feryakun bir şey e, irade ettiği zaman oldar ve olu verir. Normalde kulların yanması lazım ama Allah yanmayın diyor yanmıyorlar. Aynı Allah subhanehu ve teala konuşmayı kendi halik olandır. Ondan olan bir şey yaratılmış olmaz haşa. Kendisi haliktir ama bir mahluka dilediği için sesini çok rahat bir şekilde duyurabilir yani bu zor değildir. Ha, akıl bunu idrak edemez kavrayamaz dediğimiz gibi haftalardır anlattığımız gibi akıl bu meseleleri idrak etmekten acizdir. Orada teslimiyet ve rıza göstermek düşer Müslümana. Çünkü birçok şey vardır Birçok şey vardır. Bunlar akılla idrak edilmez. Mesela zakkum ağacı değil mi? Yani cehennemin içerisinde yetişen işte kafirlerin yiyeceği o ağaç. Ya yani ateşin içerisinde bir ağaç düşünebiliyor musunuz? Taşı yiyen bir ateş var. Yakıtı taş. Öyle mi? Ayette diyor. Ama içinden bir ağaç bitiyor. Bit Allah diledikten sonra Fe arada radaşeyen ey yakulele hukun fe Ol der ve olu verir. Meryem'in bir erkekle ilişkiye girmeden hamile kalması gibi yani. Yani Allah s.w.t. ol diyor ve veriyor. Onun için hiçbir şey zor değil. Ateistler size şöyle gelebilirler. Derler ki peki Allah her şeye kadirdir. E, o zaman Allah kendisi gibi bir şey yaratır mı derler. Yani ben karşılaştım böyle soru soruyorlar. Madem diyor Allah her şeyi yaratır. Ol der verir. Allah kendisi gibi bir şey yaratır mı diyor. Tabi cahillere bunu sorunca cahiller izah edemiyorlar. Bu da kendi böyle mutlu bir şekilde devam ediyor. Halbuki akılsızın biri kendisi. Neden? Çünkü bunun bir sebebi var. İşte buna psikolojide, felsefede şey diyorlar. Paranoks mu diyorlar? İşte bir... Paroks. Paradoks. Adam diyor ki, Konyalı bir adam, bütün Konyalılar yalancıdır diyor. Konyalı bir adam, bütün Konyalılar yalancıdır diyor. Bir, bu adam Konyalı. E, Konyalı olduğu için eşittir eğer. Doğru söylüyorsa yalancıdır. E, yalancının sözü de yalandır. Yani... Bir çıkmaz bu yani. Yani mümkünatı olmayan bir şey. Anlaşıldı mı? O yüzden Allah Subhanahu taala kendi gibi bir şey yaratmaz aşağısı. Ama Allah Subhanahu teala bunun haricinde dilediğine varsa, iradettiğine varsa Allah onu yaratır. Ol der ve olur verir. Bu kadardır yani. Sadece bir kelimesine bak. Ol demesine bakar yani. O yüzden hani bu soruyla bu şüpheyle gelen bir tane atayla karşılaşırsanız bu hüccetle onun şüphesini defedebilirsiniz inşallah. Evet. Yüce Allah'ın hesap için bekleyecekleri yerde kulları ile konuşacağına ve cennet ile konuşacağına dair hadisler ve bunun dışında sayılamayacak kadar pek çok hadiste Allah'ın zati sıfatları geçmektedir. Evet. Soru 61. Allah'ın fiili sıfatlarına kitab-ı kerimden neler örnek verebiliriz? Şimdi önce Kur'an'dan ve sünnetten Allah subhanahu teala'nın zati sıfatlarını anlattı. Yani ellidir, Değil mi? Yüzüdür, konuşmasıdır. Bunlar onun sıfatları. Bir de fiili sıfatları var. Şimdi örneklerle bunu anlatacak. Yani yaptıklarıyla alakalı. Fiil biliyorsunuz. Türkçede de malum bir şey, Arapçada da malum bir şey. Yapılan iş demektir yani. İşe verilen addır fiil. Allah bazı işler yapar. Onları şimdi anlatacak inşallah. Hı. Cevap. Yüce Allah'ın şu buyrukları örnek olarak verilebilir. Sonra göğe yönelip isteva. Şimdi Ama... e, orada duralım. Bakara suresi 29 ile suresi 11. ayet. Fümme isteva ile Sonra da göğe yöneldi. Yani ö, yöneldi diye şey yapıyor. Gö, gö, gökte arşı oturdu yani. Ya, i̇steva oturmak demek. Arşta oturak demek. Yani Türkçeye çevirmiyorlar. Milletin kafası bulanır karışır diye. Rahman otura oturdu demek. Bitti bu kadar. Ha, keyfiyeti nasıllığı biz bilmiyoruz. Yani bunu akıl sır ermez. Akıl idrak edemez. O yüzden buradaki tercümeler doğru tercümeler değil. Hep maturidiler senelerdir tercümeler yapıyorlar. Senelerdir hadis tercüme ediyorlar. Adam yazıyor ki nefsimi kudret elinde tutan Allah yemin ederim ki. Hadisin neresinde kudret geçiyor? Adam eli kudret diye tevil ediyor. Bur Türkiye'de senelerdir insanlar da hadisleri bilmeden böyle okuyorlar. Nefsini kudret elinde tutan Allah yemin ederim ki. Vallahi nefsi nefsî yedi mesela öyle yemin ediyor peygamber sasam Diyor ki nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim. Şimdi el milleti kafası karışacak diye adamlar tercümede değiştiriyorlar. Bunlar da böyle şeytanlık yapıyorlar. Allah Subhanahu ve Teala ne yapmış? E, Arşa istiva etmiş, oturmuş. Ama keyfiyetini bilmiyoruz. Bu onun fiili sıfatıdır. Evet. Allah'ın gelmesini mi bekliyorlar? Gelmek mesela. Allah geliyormuş demek ki. Yani şimdi baktın şöyle Akılla her şey kıyas ediliyor ya ondan inkar ediyorlar. Mesela bu bir mahluk. Buradaki hava da mahluk. İşte boyutu var. Üç boyut denen bir şey. Değil mi? Boyu, eni, yüksekliği, hacmi. Yani kapladığı bir alan var. Bu mahluk, bu mahluk mahlukun içerisinde yer değiştiriyor. Geldi deniyor buna. Anlaşıldı mı? Her yerde ne? Mahluk. Her yerde mahluk yaratılmış. Yaratılmış yaratılmışın içerisinde ne yapıyor? Yer değiştiriyor. Adam buradan yola çıkarak ahmak adam diyor ki Allah gelmez diyor aşağı Diyor böyle bir şey Allah hakkında ispat edilemez. Bu Allah'ın noksanlıktır. Allah mahlup demektir diyor. E ahmak adam biz sana yani birçok hadisi okuduğumuz zaman o zaman senin bunların her birini inkar etmen gerektiğini görmen lazım. Mesela hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne demişti? Yedi kat yer yedi kat gök neydiydi? Kürsün içerisindeydi değil mi? Kürsün neyin içerisinde? Arşın içerisindeydi. Her biri birbirini kaplamıştı ve her birinin birbirine olan oranı koca bir çöldeki halka gibi. Tamam güzel. Buranın bir sınırı var. Çünkü her mahlukun bir sınırı vardır. Allah Haliktir sınırı yoktur, yaratandır. Mahluk olmadığı için sınırı yoktur. Ama her mahlukun bir sınırı vardır. O yüzden uzay sonsuzdur sözü okullarda öğretilen söz küfürdür. Uzay sonsuz değildir, sonludur. Çünkü uzay bir mahluktur. Allah'ın yarattığı Mahlukattan bir mahluktur. Araplar feza diyorlar. Boşluk demek. Yani Türkler uzay demişler. Batılılardan almışlar bu dili. Arapçası fezadır. Yani boşluk demektir. Uzay bildiğimiz bir boşluk. Ama sınırı bilinmeyen bir boşluk. boşluk. Ama hakikatte sınırı var olan bir boşluk. Çünkü mahlukattan bir parça o. En son mahlukatın sınırı arş. Ya bu kadar mahlukatın sınırı var. Peki bunun dışında ne var? Bilmiyoruz yani. Allah teala var. Ama Oran nasıl ya orı sormuyoruz işte bilmiyoruz yani. Hani burada yer, mahluk falan kafamızda bazı kurgular oluyor ama buraya bir kurgu yap, yapamayız yani. Buraya giren helak olur. Çünkü bunu akıl idrak edemez. Allah mahlukun içinde olmaz. O yüzden bütün selef Allah ba'inun min halqihi diyorlar. Allahu Subhanahu ve Teala yarattıklarından ba'indir yani ayrıdır. Bu Allah her yerdedir diyenlerin kafirliği buradadır zaten. Her yer mahluktur. Allah'ı mahlukun içine sokuyorlar aşağı. Allah her yerdedir dese, yerdedir göktedir dese, değil mi? Allah'ı mahlukatın içerisine sokmuş olurlar. Haşa, Halik mahlukun içine sığmaz, olmaz. Yani çünkü Halik'in bir sınırı yok. Yaratanın bir sınırı yok. Allahu Teala'nın misli ve benzeri yok. O yüzden akılcı Maturidi ve Eşariler, akılcı kelamcılar ve Mutezili kafalar, birininki daha Eşet bir küfür. Birininki bidat boyutunda kalmış. Birininki biraz daha ileri gitmiş. Ama bunlar genel olarak aynı itikat üzereler. Akıllarını devre soktukları için bu nasların hepsini inkar ettiler. Hepsini ama hepsini. O dönemde oy yok. Okul yok. Askerlik yok. Rabıta yok. Devlet bunların hiçbirisine zaten izin vermiyor. Şer'i devlet. Şeytan nereden insanları saptırıyor? Bu itikadi meselelerden saptırıyor. Bugün niye bunlar yok? Şeytanın bugün bunlara ihtiyacı yok şu anda. Ya belki vardır tek tük numune kalmıştır yani biraz kitap karıştıran adam varsa 3-5 tane işte dini talim etmek yoluna giren zaten adam var. O 3-5 tane içerisinden bir tanesi de şey oluyor işte akılcı oluyor bunları inkar ediyor. Ama insanların genelinin problemi dini talim etmekten yüz çevirmek. O yüzden şirkler hayatına bulaşıyor. Zahir artık küfürleri hemen onların küfrüne hükmedebiliyoruz. Ama önceki insanlar kafalarında itikatlarında taşımışlar küfürü. Nasıl ki iman hem itikat hem kalp hem amelde ise küfür de yeri geldiğinde itikattan olur, yeri geldiğinde kalpten olur, yeri geldiğinde amellen olur. Adama diyorsun ki bu adam Müslüman mı? Bak cevaba bak, oy kullanmadı diyor. Ben sana oy kullanıp kullanmadı demiyorum, ben o adama Müslüman mı diyor Bu adam ne zaman şeriatın muhakemenin gerekliliğine itikat etti? Bu bir gereklilik değil mi? Dinimiz zorlaması değil mi? Yani din, itikat, amel. Ve söz üzerine mebni olmuş, bu üç aya bina olmuş bir olgudur din. Bu adam ne zaman şeriata muhakem olmanın vacipliğine itikat etmiş? Ne zaman şeriata iman etmiş? Şeriatın vacipliğine inanmış? Ne zaman diğer gerekliliklere inanmış? Ne zaman Allah'ın böyle olduğuna inanmış? Kendini vasfettiği şekilde Resulullah'ın haber verdiği şekilde ne zaman Allah tasdik etmiş? Cevap hiçbir zaman. O yüzden oy kullanmadığı gibi bir cevap. Sadece birilerinin birilerini temize çıkarma çabaları ve çalışmalarıdır. <gülüyor> Onlar Allah'ı gerektiği gibi takdir edemediler. Halbuki, halbuki kıyamet gününde yeryüzü bütünüyle onun avucundadır. Gökler hmm. ise onun sağ elinde dürülmüş olacaktır. Evet. Arapçada tava bükmek demek. Burada ayette e, demişti ki kıyamet günü وَالسَّنَوَاتُ مَتْوِيَّتُمْ مَتْوِيَّتُ بِيَمِنِهِ ee, gökler onun sağ, sağında bükülmüştür diyor. Bükülmüştür. Arapça kabada avucun içerisine denir. Yani avucunuzun içerisine tutuyorsunuz mesela bir cismi. Mesela bir tane limonu aldığınızı düşünün. Siz onu avuç içine aldığınız zaman onu kabz etmiş oluyorsunuz. Ayette Allah diyor ki Allah hakkıyla takdir edemediler. Bak Allah kendini vasfetmiş. Ama insanlar Allah'ı vasfettiği gibi vasfetmiyorlar. Allah hakkıyla takdir edemediler diyor. O gün diyor bak bunu bunun hemen ardından diyor ki kıyamet günü yerler ve gökler dürülmüş bir şekilde onun kabzasındadır diyor. Elindedir yani. Ama nasıl? Gene keyfiyetine girmiyoruz dediğimiz gibi. İki elimle yarattığıma secdeden seni ne koydu? İki el. Demiyor elimle yarattığımla. Kudret olsa Elden kasıt kudret olsa diyecek ki Allah-u Teala elimle yarattım diyecek. Ama iki elimle yarattığıma diyor. Mesela hadisler var. Onlar bu hadisleri okuyun akılcılara inkar edecekler. Ama bu ayeti tasdik ederler. Mealcilerle gidin konuşun. İlk önce hadisi okuyun. Deyin ki Resulullah diyor ki cennette öyle bitkiler vardı ki Allah iki eliyle onları mümin kullarını dikmiştir diyor. Onları hazırlamıştır diyor. Bak Allah elleriyle hazırlamış. Diyecek ki böyle bir hadis olmaz diyecek Hatta bunu diyen kafirdir diyecek, hatta aşırı gidecek çünkü bidat ehlin ort ortak vasfıdır. Kendi çıkardıkları bidatlardan insanlar tekfir ederler. Allah'ın veresinin asıl saymadık şey şeyleri asıl sayarlar. Bir de o asılları muhalefet edenleri tekfir ederler. Bu ayeti okuyacaksınız hemen ardından. Hiçbir e, lafız olarak farklılık yok. Bu ayet o niye hadis değil? Hani akılla baktığın zaman. E bu, bunu tasdik ediyorsan bunu da tasdik etmen gerekir. O yüzden sünnet Kur'an'ın muhalifine gelmemiştir yani. yani. Bugün sünneti kötüleyen insanlar gerçekten kıyamet günü peygamberin havzı başında e, şöyle diyeceği insanlar olacağına ben iman ediyorum. Peygamber sağolsun havuzun başına gelen ümmetinden bazı adamlara e, meleklerin kovduklarını görecekler. <gülüyor> Diyecek ki melekleri niye kovuyorsunuz onlar benim de. Hayır ya, ya, ya Resulallah onlar senden sonra öyle şeyler ihdas ettiler ki, öyle şeyler çıkardılar, öyle şeylere inandılar ki onlar senin ümmetinden değildir diyecekler. Ve Resulallah suhtan suhtan diyecek onlara. Uzak olsunlar, uzak olsunlar havzımın başından. Ve meleklerden sonra Resulallah da kovacak onları havzımın başından. Havza gelemeyecekler. Zaten onlar havza da iman etmiyorlar. Yani o yüzden Allah onlara... Bunun musibet cezası olaraktan onları havza getirmeyecektir. Allah'ın görülmesini inkar ettiği için akılcı mealci, mantık ve zihniyet kıyamet günü Allah'ı görememekle cezalandırılacaklardır. Sırf bu inkar ettikleri şeylerden dolayı yani. Hmm. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulü'nü hakkıyla takdir Allah'ın ve Resulü'nü hakkıyla tasdik etmediler. Allah'a da kendini vasıflandırdığı gibi hakkıyla takdir etmediler. Evet. Rabbi o dağı görününce onu paramparça etti. Allah dağı tecelli etmiş, görünmüş ama nasıl bilmiyoruz yani. Ben gittim o dağa Mısır'dayken. Yani paramparça olmuş yani. Dağ var yanında 2-3 tane. Cebel Musa diyorlar. Musa dağı diyorlar. 3000 3000 metreydi Allah'u alem. 3000 metre, 3 kilometre işte. Bir tepeye tırmanıyorsun. Oradan bir bakıyorsun simsiyah vadi. Normalde vadi topraklık. O dağın yandığı yer. Simsiyah. Ve taşlar şekilli şekilli. Yani değişik şekiller var taşlar üzerine. Siyah olmuş taşlar. Normalde o toprak kahverengi. Taşlar da kahverengi. Çıktığınızda o tepeye çıkıp bakınca görüyorsunuz yani nasıl yerle bir olduğunu da. Yani orada insan bu ayeti çok muazzam bir şekilde şey yapabiliyor. iman edip, tasdik edip yani idrak edebiliyor. Gerçekten biz sadece burada okuyup geçiyormuşuz. Ben Mısır'a gitmeden önce de bu ayeti biliyordum ama Orada gözünle insan görünce hani o dağın halini Allah subhanahu teala tecelli etmiş ama dağ dayanamamış. Nasıl bilmiyoruz yani. keyfiyetini aleminin Rabbi Allah subhanahu teala bilir. Muhakkak Allah dilediğini yapar. Hı. Ve daha başka pek çok ayeti kerime bunu örnektir. Evet. Soru 62. Sünnette geçen fiili sıfatlara neler örnek verebiliriz? Yani dikkat ediyorsanız şeyhimiz bize ne öğretiyor? Usul öğretiyor. Kitabın başından beri. Önce fiili sıfatlara Kur'an'dan deliller, sonra fiili sıfatlara sünnetten deliller, sonra sahabeden nakiller. Öyle değil mi? Yani bu bizim istidlal metodumuzun üç tane temel kaynağıdır. Önce Kur'an'dan, sonra sünnetten, sonra sahabenin sözlerinden. Ama İmam Berbehari'nin söylediği gibi sünnetin Kur olan Kur'an'ın sünnete olan ihtiyacı sünnetin Kur'an'a olan ihtiyacından daha büyüktür. Çünkü sünnet Kur'an'ın izahıdır. Tefsiridir, yorumudur. Peygamberden gelen yorumudur. Ya bugün artık akılcı zihniyetler her tarafta yayıldığı için ne yapıyorlar? Ellerine bir Kur'an-ı Kur Kerim alıyorlar. Ayet var. Okuyorlar ayeti. 15 kişi oturuyorlar bir meclise. Başlıyorlar sağ baştan. Sence Allah burada neyi kastetti? Bence şunu kastetti, şunu kastetti. Orada öteki oturuyor. Bence bunu kastetti, şunu kastetti. O bence bemece, o başka bir şey. Herkes bir şeyler söylüyor yani. Ağzına ne geliyorsa şeytanı vahy ediyor ona. O da şeytanın vahyiyle, vesvesesiyle kendi aklına gelen ilk şeyi Allah'ın irade ettiği manaymış gibi insanlara aktarıyor. Halbuki sünnet peygamberin dilinden Kur'an'ın yorumu ve izahıdır. En doğru yorum peygamberin yorumudur. Peygamber sallallahu aleyhi ve yorum yaptıktan sonra başkasının yorum yapma hakkı gibi bir durum söz konusu değildir. Evet. Cevap. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu buyrukları bunu örnektir. Rabbimiz her gece gecenin son üçte biri kalınca dünya göğüne iner. Heh, bu hadis mesela. Akılcılar gene diyorlar ki. <gülüyor> Akılcılar da çok atıyoruz. Akılcılar diyorlar ki. Allah diyorlar gecenin üçte birlik kısmında da cü semasına iniyor. Tamam. Dünya diyorlar yarısı gündüz yarısı gece. Şimdi burada geceyken Allah buraya yeryüzü semasına iniyor. Burada gündüzken Allah buraya yeryüzü semasına iniyor diyor. Tamam mı? O zaman diyor Arş hep boş kalıyor diyor. Ahmak adam bilmiyor ki Allah mahlukatın içerisine girmez Haşa. E Allah nasıl iner o zaman diye sorsa bilmiyoruz. Allah dilediği şekilde ve iza arade şey'en e yekun kun feyakun Allah Allahu taala bir şey der ve olu verir. Nasıllığını zaten biz konuşmuyoruz. Nasıllığını düşünen sensin. Biz değiliz yani. O yüzden aklı idrak etmeyince bunları inkar etmeye kalkıyor. Allah gecenin üçte birlik kısmında keyfiyeti bilinmez bir şekilde ne yapmaktadır? Yer Aslında inip kullarının yok mu mağfiret dileyen, yok mu rızık isteyen, yok mu hidayet isteyen deyip kullarından bunları talep edenlere bunları vermektedir. Devam. Şefaat hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Allah onları bildikleri suretin, suretinde gelir ve ben sizin Rabbinizim der. Onlar da evet sen bizim, sen bizim Rabbimizsin derler. Bu hadislerin hepsi Bukhari-Müslim hadisleri. Muttefekun aleyh olan hadisler. Bunlar en sıhhatli, en kaviy, en güçlü hadisler bunlar. Bak ne diyor hadiste? Allah ilk göründüğü suretten başka bir surette gelir diyor. Kıyamet günü Arasat hadisi denen uzun bir hadis var. Bukhari ve Müslim'in. Rivayet etti. Kıyamet günü insanlar toplandı. Büyük bir meydan. O gün herkese denecek. tagutlara tapanlar tağutların peşine gitsin. Güneşe tapanlar güneşin peşine gitsin. Ay'a tapanlar ay'ın peşine. Herkes taptığının peşine gidince münafıklarıyla beraber bu ümmet kalacaklar. İslam ümmeti kalacaklar. Daha sonradan Allah onlara tabii daha öncesinde bir görünmüş. Çünkü insanlar 70 bin sene bekletiliyorlar. Mevkif denen o duruşta. 70 bin sene bekletilirken insanlar ağlıyorlar. Gözyaşları kana dönmüş, kanlar kimisinde kulak memesine ulaşmış, kimisinde kemerine, kimisinde dizine, kimisinde ayak topuklarına kadar ameline göre, imanına göre Resulullah'ın haber verdiği gibi aleyhissalatü vesselam. Sağolun ve alınmış. o sırada yedi kat gökte birinci kat semadakiler, ikinci kat semadakiler, üçüncü kat semadakiler, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci derken bütün kat semadakiler her biri tek tek iniyorlar ve insanlar ve cinler soruyorlar Rabbimiz aranızda mıdır diye. En son Cibril geliyor, kürsüyü kuruyor ve Allah kullarına görünüyor. Daha sonra göründükten sonra emrediliyor. Herkes taptının peşine gitsin, herkes gidiyor. Ondan sonra mü münafıklarla müminler kalıyor ve hadis burası işte. Sonra diyor Allah onlara bildikleri suretinde, e, e, burası devamı. Allah onlara ilk e, suretinden farklı bir surette geliyor. Diyor diyor ki bana secde edin, diyorlar ki biz senden Allah'a sığınırız diyorlar. Allah subhanahu teala. Sonra Allah onlara bildikleri surette gelir ve ben sizin Rabbinizim der. Onlar da evet sen bizim Rabbimizsin derler. İkinci kez Allah ilk göründüğü surette onlara görününce kullar bu sefer secde ediyorlar. Münafıklar tabi secde etmek isteyince gerisin geriye düşüyorlar. Onlar sırtları üzere düşüyorlar. Secde edemiyorlar. Bu hadis apaçık gösteriyor ki Allah kullara değişik suretlerde görünmüş yani. Ama nasıllığı, keyfiyeti bilmiyoruz yani. Yani biz bunları idrak etmiyoruz. Biz bunları akılla ölçmeye kalkmıyoruz. Sadece bunlara teslim oluyoruz ve rıza gösteriyoruz. Allah'tan gelmiştir. Allah'ın peygamberinden bize bu gelmiştir. Bize düşen bunları tasdik edip bunları rıza göstermektir. Allah şahittir. Melekleri şahittir. Yel ehli de şahit olsun. Bizler bunları tasdik ediyoruz. Keyfiyetine girmiyoruz. Evet. Bu hadise örnek vermekle kastettiğimiz fiili sıfat gelmek sıfatıdır. Hı. Hadiste geçen suret değildir. Hıh. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Hı. Şüphesiz Allah kıyamet gününde yeri avucuna alacak, göklerde sağ elinde bulunacak. Sonra da ben Melik olanım buyuracak. Heh. Yani bilmiyoruz yani nasıl alacak, nasıl edecek bilmiyoruz. Hı. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Allah mahlukatı yaratınca kendi eliyle kendisi adına benim rahmetim gazabımı geçti diye yazdı. Geçen ne yazdı? Allah yazıyor. اِنَّ رَحْمَةِي غَلَبَتْ غَدَب۪ي Şüphesiz rahmetim, gazabımı geçmiştir. Nasıl yazmış? Bilmiyoruz. Adem ile Musa ikisine de selam olsun. Karşılıklı tartışmalarını söz konusu eden hadis-i şerifte de şöyle buyurulmaktadır. Adem dedi ki, ey Musa şüphesiz Allah kelamı ile seni seçip üstün kıldı. Senin için Tevrat'ı eliyle yazdı. Tevrat'ı eliyle yazdı. Bu hadis de, Bukhari Müslim'in, Ebu Davud'un, İmam Ahmed'in, müsnedinde de i̇bn Macen'in sünneninde rivayet ettiği bir hadisi. Yani. Yani Birçok insan bunlardan gafildir bilmez. Bunlara iman etmez hatta. Ama biz Allah'ın hamdolsun ehli hadis olduğumuz için bunları okuyup iman ediyoruz bunlara ki Allah Azze ve Celle'nin, Allah Subh'ana ve Teala'nın böyle fiilleri vardır. Bunlar sünnetle sabittir. Biz bunların hepsini tasdik ediyoruz. Evet. Yüce Allah'ın kelamı ve eli, eli zati iki sıfattır. Konuşması ise hem zatî bir sıfattır, hem, de, hem fiili bir sıfattır. Evet. Tevrat'ı yazması da fiili bir sıfattır. Evet. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz Allah azze ve celle gündüzün günahkarı tövbe etsin diye geceliğin elini uzatır. Gecenin günahkarı tev, tövbe etsin diye gündüzün elini uzatır. Bunun dışında daha pek çok hadis hikredilebilir. Evet. Burada kalalım inşallah. Diğer sorudan haftaya Allah nasip ederse kaldığımız yerden devam ederiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah'ın ve Onun Resulü'nün sözlerinin güzelliğinden. Bir kötülük varsa da nefsin ve şeytanındandır. Wa <gülüyor> aakhiridawaninil hamdulillahi rabbil bihamdik.